İnna al-hamdu Lillahi, n-ahmduhu, n-istaynuhu, n-istaghfiruhu, n-tubu ilayhi, v-naqdu billahi min shurur anfusina, v-min syyat ya'malina. Min yehdi Allahu falam uzlala, v-min yudlil falahadiyla. V-ashdu Allah illa Allah wa-ahdahu la shariqala. V-ashdu an Muhammadan abduhu v Allahumma calli, v-sallim, v-barik, Bugün 21 Nisan 2010 Çarşamba. Kitab-ı Tevhid Şerhi derslerimizin birinci dersi Tevfik Allah Azze ve Celle'den. Evet arkadaşlar, inşallah kitap hakkında bahsedeceğiz, müellif hakkında bahsedeceğiz. Tabi ön bir kısa bir mukaddeme yapalım. Bu arada da tanışmış ha. Benim ismim Yılmaz, soy ismim Şahin.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 Ehl-i Sünnet, yani Ehl Sünnet cemaati olsun, yine Ehl-i Sünnet'e mukarbet eden bütün fırkalar olsun, hepsi ilimle iştigal ediyor. Hepsi ilimle iştigal eden insanlar var aralarında. Ancak Ehl-i Sünnet'in bunlardan farklı olarak bir meziyeti var. O da şu, Allah subhanehu ve teala özellikle tevhid kitaplarıyla iştigal etmeyi nasip etmiştir bunlara. Bu Allah subhanehu ve teala'nın en büyük nimetlerindendir. Tarih boyunca ve günümüzde de tevhid ilmi meşayihler tarafından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 zatıyla alakalı. İşte inşallah bizim bu mecliste, bu ders halkasında okumaya niyetlendiğimiz kitap malumunuz üzere Muhammed İbni Abdülvehav'ın kitabı. Kitabı tevhiddir. Tamam. Şeyh bu kitabı tehlif ettikten sonra silsile olarak bu kitap o günden bugüne meşayihler tarafından hep okutulmuştur. Tehlif ettiği dönemden bugüne kadar hep meşayihler tarafından, ilim ehli tarafından bu, bu kitap okutulmuştur. Ve hala da günümüzde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 bir dönem geliyor. Özellikle bir dönem geliyor. Bu dönemde tevhid ilmi ile tevhid kitapları ile iştigal etmek bayağı bir zayıflıyor. Yani insanların gündeminde fazla yer etmiyor. Artık şirklerin tabir sahih ise ayuka çıktığı bir dönemde Muhammed bin Abdülvahab işte Şeyh Rahimullah Muhammed bin Abdülvahab bu zayıflığı tabir sahihse ne yapıyor? Canlandırıyor. Zaten üç tane alim sayarlar. Derler ki bir Muhammed bir Ahmed bin Hanbel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 Alimler peygamberlerin varisleri. Allah Subhanahu ve Teala onlara büyük basiret vermiş, onlara fıkıh vermiş. Ee, Bukhari'deki Buhari'deki rivayette Muaviye radıyallahu anh'tan gelen ne diyor? Diyor ki: "Sami'atun-nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem yequl: Men yuridillahi bihi Allah kimin için hayır dilerse onu ne yapar? Dinde fakih kılar. Şimdi Allah Subhanahu ve Teala da zaten Ehl-i Sünnet alimleri için hayır dilemiştir. Hayır dilemiş ki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 İşte bu da aynı bu şekilde. Muhammed İbni İbrahim Eski Diyanet İşleri Başkanı. O bir kısa ediyor, Şimdi kısar. Tam olarak hakkında değil ama manalı olarak şöyle. Ee, diyor ki bu kitap ta birisiyle arasında konuşma mı ne geçiyor? Diyor ki bu kitabı okurken ben diyor bunda Buhari'nin nefesini hissediyorum diyor. Buhari'nin nefesini hissediyorum. Ne bab ne manada. Yani Buhari ne yapar? Bab başlar, der der.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 Neyden bahsedeceğiz? Müelliften ve müelliften. Müellif yani kitabı telife eden, müellif telife edilen yani kitabın kendisi. Tamam? Bugün ondan bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle müellifin tarifi. Müellif kim? Kim? Kendisi Şeyhül İslam, el İmamul Mujaddid, Abu Ali, Muhammed ibnu Abdil Wahhab ibnu Süleyman ibnu Ali al Musharraf al Tamimi ismi. Tamam? tekrarlayayım Şeyhül İslam, el İmamul Mujaddid, Abu Ali. Muhammed İbn Abdülvehhab İbn Süleyman İbn Ali El-Muşarraf Et-Temimi El En-Necdi. El Kendisi Hicri 115'te Necid beldelerinden olan Uyeyne beldesinde ne yapıyor? Doğuyor. Hicri kaçta? 115'te. Tamam. Ve Ed-Diriye isimli beldede ki bu Riyad veya Riyad'a yakın bir köy. Orada Hicri 1206 senesinde ne yapıyor? Vefat ediyor rahimallah. 1206 senesinde vefat ediyor. O 1115 evet. 1206 nasıl? Doğum tarihinde herhalde bir şey oldu. 1115 dedin 1115. 1715 mi anladınız? 115 anladın mı? 1115. Yok, yok. 1115. 1206'da da vefat ediyor. Yani kaç? 91 yaşına kadar yaşıyor. Tamam mı? Evet. Bu meşhur hayatını ilim öğrenme, öğretme, davet etme ve cihada diyor bu alim. Bunlarla meşhur. Tamam. Kendisi dünyada büyük züh sahibi. Müarrikler, tarihçilerin belirttiği üzere tabi bunlar. Kendisi dünyada büyük bir züh sahibiymiş. Bazı tarihçiler kendisi hakkında belirtiyorlar ki Şeyh vefat ettiğinde gerisinde mirasçıları için taksim edilecek hiçbir şey bırakmamış. Mirasçıları için taksim edecek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 Babası Şeyh Abdullahu Uyeyne'de de fakih, hambeli ve kadı birisi. Dedesi Süleyman ise Necit bölgesinin allamesi, Necit bölgesinin allamesi olarak o kabul edilirmiş ve müftüsüymüş orada. Dedesi ve vaktindeki en büyük alimlerdenmiş kendisi. Vaktindeki ne? En büyük alimlerden. İşte Muhammed bin Abdullahu rahimullah böyle bir aile, böyle bir ortam içerisinde ne yapıyor? Yetişiyor. Şeyh Rahimullah daha 10 yaşına ulaşmadan Allah subhanahu wa kitabını hıfz ediyor. 10 yaşına daha yaş, on yaşına ulaşmadan Kur'an-ı Kerim'i hıfz Kendisi sonra ilmi kitapları işte hadis kitaplarına özellikle de Şeyhül İslam İbn Teymiyye ve İbnü'l-Kayyim Rahimahumullah'ın kitaplarıyla özellikle ne yapıyor? İhtigal etmeye başlıyor. 12 yaşlarına falan ulaştığında kendisi arkadaşları arasında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 altyapı usuller bunlara ulumul ale diyor işte buralarda kendisi ulumul ale öğreniyor hadis ilmi fıkıh ilmi tefsir ilmi vesaire ilim aldığı alimlerin e, alimler arasında en meşhurları şunlar. Birincisi babası. İkincisi amcası. Sonra Şeyh Abdullah ibni İbrahim En Necdi el-Medeni. Kim? Şeyh Abdullah ibni İbrahim En Necdi el-Medeni. Şeyh Muhammed İbrahim Essindi El-Medeni. Yani o zaman kaç oldu şu an kadar? Babası. Başka? Amcası. Şeyh Abdullah İbni İbrahim en El-Medeni. Üç. Şeyh Muhammed İbni İbrahim Essindi El-Medeni. Dört. Şam ulemalarından Şeyh Ed-Dagıstani. Başka? Şeyh Abdullah İbni Abdül Latif. Bunlar meşhurları ve diğerleri. Bunlardan ne yapıyor? İlim talep ediyor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 Huwa huve Alal Habib Ne demek? Allah'ın kulları üzerindeki hakkı olan tevhid kitabı. Gerçek ismi, orijinal ismi ne kitabı? Bu. Kitabı tehlif ettiği mekana gelince, yani nerede, hangi bölgede bu kitabı tehlif ediyor? Tarihçiler ve ilim ehli bu kitabın nerede tevhid, e, tehlif edildiği hususunda ihtilaf ediyorlar aralarında. Davet tarihçisi olan Hüseyin İbnu Gannem Hüseyin İbnu Gannem ki bu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 Yani birinin söylediği hani mesela Hz. Ayşe R.A. diyor Resulullah ayakta işememiştir. Mesela. Ebur sahabe işediğini söylüyor. Ya şimdi bu tenakuz mu? Ayşe R.A. gördüğünü söylüyor. Ebur sahabe gördüğünü söylüyor. Cem mümkündür yani kaviller arasında. Bunlar arasında tenakuz olduğu zahir değil yani. Tamam. Şimdi kitabın içeriğiyle alakalı önemli bilgiler verelim inşallah. Bazı ilim ehli diyor ki ahiler kitap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 rahim Hafize Allah diyor ki Allahu alem bunun iki sebebi var. Birincisi şeyh'in dönemindeki yani neden bu ulûhiye tevhid ağırlıklı bu kitap? Ve tabir sahih ise ağırlıklı dememize de gerek yok. Bu kitap neden ulûhiye tevhid ile alakalı? Diyorlar ki bunun iki sebebi var Allahu alem. Bir, Şeyh'in dönemindeki asıl hastalık neydi? Ulûhiye tevhid idi. O yüzden zaten Şeyhül İslam e, e, Muhammed bin Abdülvahab'ın ilk yazdığı kitap hangisidir? <gülüyor> Racî olan görüşe göre kitap bu tevhidi her ne kadar seviye olarak üç esas ondan daha muhtasar da olsa, daha alt derece seviyesindeki kişiler için de olsa yine de Şehrihimullah kitabı tevidi ilk yazdı, ilk yazmıştır, ilk yazdığı kitaplardır kitabı tevidi. Tamam? Birinci sebebi neymiş o zaman arkadaşlar? O zamanki hastalık uluhiye tevidi ile alakalı. İkinci sebebi de özellikle ilk asıllardan beri bunu zaten bahis yapan da görür, rububiyet ve isim sıfatlar ile alakalı telifler çok fazlaydı ve ha. Hala bile günümüzde öyle. Ancak uluhiyetle alakalı tehlifler bu kadar fazla değildi. Muhammed İbni Abdülvahab işte bu noktaya e, önem göstererek onu da canlandırma adına uluhiyet tevhidi hakkında hemen hemen kitapların hepsi özellikle uluhiyet tevhidine vurgudur. Şimdi kitabın önemine gelince arkadaşlar. Yine Şeyh Abdülaziz Essindi diyor ki tevhid ulemaları icma etmişlerdir ki bakın bu çok önemli bir lafız. Tevhid ulemaları, tevhidle iştihar eden ulemalar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 Şeyh Abdullah Azizsinin diyor ki, tevhid Lemaalları bundan ne atmışlardır, icim atmışlardır. Hem Şeyhten önce hem de Şeyhten sonra. Yani bu biraz şeye benzer, bir yarın meşhur bir kısadır. Nasrettin Hoca'ya soruyorlar, yani diyorlar, e, Hocam diyorlar, dünyanın tam göbeği ortası neresi? O da eşeğin üzerine diyor ki, eşeğimin tam sağ arka ayağının altıdır diyor. Adam diyor, ya nasıl oluyor bu? Diyor, inanmıyorsan ölçle bak. Bu neden söyledik?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 ben kendisine sadece Akidetül Vasiye derslerinin bir kısmına katılmıştım. Evet. Şeyh'in kitaptaki fıkıhı, Biraz da ona değineceğiz. Alimler diyor ki Şeyh'in fıkıhı bab başlıklarından bu bab başlıklarındaki sıralamasından ve babların sonlarına koyduğu mesailerden meselelerden çok iyi anlaşılıyor. Sonuna meseleler koyuyor bab başlığın. Çıkan hükümler. Bütün bu anlattıklarımızdan çıkan hükümler diye böyle meseleleri sıraya diziyor. Şeyh kitapta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 Şerh eden kim? Abdurrahman Es, es sadi Bu Abdurrahman Es-Sadi kim? İbnüsseymin ocesi. İbnüsseyminin Şeyh'i. Bunun tefsiri de basıldı. Kim bastı? Evet. Huraba. Huraba. Ve Allahu Alem muasirler arasında tarihte en çok satılmış kitaplar arasında. Ev kaçtı? Allah varın bir milyon üzerinde olduğunu biliyorum da. 1 milyon üzerinde bu kitap basıldı ve satıldı. Ancak tabi Türkiye ortamında insanlar tuhaf görüyor. Buna hadis yok diyor.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 Talebeler de bunları ne yapmışlar? Kaleme dökmüşler. Şeyhler öldükten sonra ilim talebelerine bu kitapları arz etmişler. Onlar da tahsiye etmişler. Cümle hataları, kırık cümleler veya eksilecek çıkarılacak şeyler koymuşlar ve böylece basmışlardır. Ve tamam. hala da bu kitap yazılmaya ve e, okutulmaya, okunmaya, ezberlenmeye devam ediyor. Bu kitap, bunun özelliklerinden bir tanesi şu. Mesela ben kendi e, bu kitapla alakalı, tabi onu da anlatmam lazım. Ee, kendi dirasetimi kısaca anlatayım. Ben Suda gittiğimde Şeyh Serhan'da ilk ilime başladığım insanlar arasında. Şeyh Serhan'ın ben halkasına başladığımda kendisinin usulü var. Ne yapar? Bir insan der ki Şeyh ben senden ilim talep ediyorum. Her gün 10 dakika ilim alabilirsin ondan. Çünkü böyle 150-200 tane talebesi var. onlar grup geliyor. 10 dakika anlatıyor gidiyor yeni bir grup. 10 dakika anlatıyor gidiyor. 3 saatte 500 kişi falan okutuyor böyle. 3-4 saatte. 10'ar dakika. Ama 10'ar dakikada verdiği fayda sen sabah akşam sabahtan akşama kadar iştihal ediyorsun yani. Öyle faydalar veriyor sana. Diyorsun ki şeyh ben senden ilim talep etmeye istiyorum. Sana diyor ki tamam şartları var. Hemen çıkarıyor cebinde böyle 3 esas vardır onun böyle onlarca. Belki bir deste 100 tane böyle ufak ufak. Hemen çıkarır bir tane sana hediye ediyor. Sonra sen gidiyorsun onu ezberliyorsun. Ezberliyorsun. Her gün bir sayfa bir buçuk sayfa ne kadar ezberledirsen çok önemli değil. Ezberliyorsun ve şeyhin orada adamları var. Yetiştirdiği talebeler var. Onlara ezberini sunuyorsun. Ve şeyh o, o günkü ezberinden tezkiye alıyor. Evet ezberledi diye. Öyle öyle öyle öyle bitiriyorsun. Bitirdikten sonra ezberini baştan sonra tekrar onun talebelerinden 3-4 tane talebesi var ezber dinleyen. Sunuyorsun ona ezberini. Sonra ne oluyor? O şeyh diyor ki şeyhin talebesi eğer kabul ederse senin ezberini şeyh diyor ki bu ezberledi. Şeyh de onun teskiyesini alıyor ve seni ezberlemiş kabul ediyor. Sonra devamlı yeni halkalar oluştuğu için sen bir halka daha oluşsun beklemeye gerek dur. Hep gerek duymuyorsun. Hep birileri gidiyor zaten. Birileri geliyor birileri gidiyor. Çünkü neden? Küçük küçük kitaplar bunlar. 10 günde 15 günde. Hep mutlaka her iki günde bir bir halka oluyor, oluşuyor orada. Onu ezberliyorsun. Sonra sana onu okutuyor. Onu okuturken onu okutması bir hafta falan sürüyor. Sürmüyor bile belki 5 günde falan. 3 esas sana okutturuyor. Onu okuturken sen bu arada kitab-ı tevhidi onda okumaya niyetlenirsen şartı var. Ezberlemeye başlayacaksın. Ve üç esasının şerhini şeyhin dizinin dibinde bitirirken şartı nedir? Bitirdiğin gün kitab-ı 20 bab ezberlemiş olarak şeyhin karşısına çıkman lazım. Çıkarsan o zaman ders halkasına alınmaya hak kazanıyorsun. 20 bab. Ve o 20 babı talebeler dinliyor. 20 babı senden dinledikten sonra kitab-ı tevhid halkasına ne yapabiliyorsun? Katılabiliyorsun. Şeyh e, Serhan Hüseymin'den çok e, talep istifade etmiştir. Onun gerek risalelerinden de, kasetlerinden de, ders halkalarından da. Ben onda başladım. İlk kitabı tevhid vesaire. Sonra tabi günümüz alimlerinden işte e, Şeyh Abdullah el-Guneyman var. Çok e, mütemekkindir bu tevhid konularında. Onda kitabı ı tevhidin bir kısmını okudum, bitiremedim. iki kere ayrı ayrı okudum onda. Hepsine değil, tam değil. Yani kitab-ı tevhidi hiçbir meşayihin dizinin dibinde baştan sona tam olarak ne yapmadım? Okumadım. Öyle bir e, şey bana imkan nasip olmadı. Şeyh Serhan hariç. Tamam. Ancak e, tabii e, ne yaptım? Günümüzde ne kadar geçmişte ve günümüzde ne kadar şerh varsa, bu kitap hakkında yazılmış ilmi şerhler, elhamdülillah hepsini baştan sona okudum onların. Mesela torunlarının vesaire hepsini okudum. Birçok kasetleri Kitabı ı tevhid hakkında yazılım verilmiş kasetlerin hepsini dinledim. Bu şekilde Kitabı tevhid. Yine muasırlardan bu saydığım Fevzan'ın olsun, Hüseyin'in olsun, Salih Ali Şeyh'in olsun kitapların hepsini okudum. Benim burada size vereceğim, vermeye çalışacağım malumat inşallah. Ahiler, tabir sahihse bunların verdiği malumatlardan kopyala yapıştırılacak inşallah. Allah'ın izniyle. Bunları ben gücümün yettiğince, size dilimin döndüğünce, anladığım, fık ettiğim kadar bunları böyle anlatacağız, işleyeceğiz. Önümüzdeki haftalardan itibaren kitaba tam giriş yine yapmayacağız. Şu manada tevhide giriş yapacağız. Ön mukaddime vereceğiz. En önemli nokta budur zaten. Tamamıyla o bizim kitabı tevhide anlamamızda bir yardımcı olacak. Şimdi e, burada e, hepinizin not almasını istediğim önemli birkaç hususu burada anlatacağım. E, Beyan ettikten sonra çok kısa zaten 4-5 dakika vaktimiz var. Ee, bitireceğiz inşallah. Şimdi bak. Malumatlar verilirken derste derste işlenirken meseleleri fıkh etmeniz için ve istifade etmeniz için şu 8 konuya bu benim ders halkalarında kendi ilim talebesi döneminde alimlerin dilinden istifade ettiğim önemli 8 husus. Aklıma geldiği kadarıyla yazdım. Belki dokuzdur, ondur. Aklıma geldiği kadarıyla. Sonra ileride paylaşırım. Aklıma gelirse unuttuğum noktalar. Özellikle arkadaşlar dikkat etmeniz gereken en önemli <gülüyor> noktalardan bir tanesi bir. Ders işlerken eğer icma zikrediliyorsa mutlaka o icmayı hıfzetmeniz lazım. O icmaya çok önem göstermeniz lazım. Şimdi Kur'an sünnetten delil getirmek mi daha üstündür? İcma icmamı daha üstündür? Hangisi? E, tabii ki icma daha üstündür. Değil mi? Dikkat edin bakın Kur'an sünnetten üstündür demiyorum. Yanlış anlamayın. Neyden üstündür diyorum? Kur'an sünnetten delil getirmekten üstündür. Çünkü herkes delil getiriyor. Delil getirmeyen var mı? Şimdi Kur'an sünnet nesk'ı kabul eder mi arkadaşlar? Eder değil mi? Nesk olabilir ayet ha? Mutlak mukayyet olabilir mi? Bir ayeti sen umum zannediyorsundur. Onu haslaştıran bir rivayet vardır. Bu da mümkün mü? Mümkün. Bir rivayet e, mücmeldir. Onu mufassallaştıran rivayet vardır. Sen onu bulmadan o mücmel işe yaramayacak bir nokta. Doğru mu? Bir sürü şey var değil mi? Nas'tan delil getirme. Ama icmada hiçbiri yok. O yüzden ümmet icma etmiştir ki icma, baktığınız zaman usul kitaplarında hemen hemen büyük fakihlerin hepsi zikreder. İcmadan delil getirmek, Kur'an sünnetten delil getirmekten daha güçlüdür. <gülüyor> tamam. Kur'an sünnetten üstünü demiyorum. Çünkü zaten hiçbir delil yok ki, şey hiçbir icma yok ki delilsiz olsun. Alimler, usul alimleri ihtilaf etmiştir. Delilsiz icma olur mu? Bazıları demiş ki olur. Ama raci olan görür, her icmanın delili vardır. Şimdi bir insan gelip şöyle sorabilir. İkinci bir e, kaset takmak zorunda kalabiliriz. Belki 5-10 dakika uzayacak. E, bu Çanta orada mı? Bakar mısın? Onun içinde bir tane kaset olacak. Onu, onu ver kardeşe. Onun içinde bir tane daha kaset olacak. Onu taksın oraya inşallah. Çok bir şey değil. Sen onu durdur, inşallah. Kameraman Sağ sola Tamam. Ne dedik? En son icmadan delil getirmek daha üstündür. Lafını kullanmış olabiliriz. Hoş değil çok. Daha güçlüdür. İhtiçac etme bakımından bir insandan, bir insana sen Kur'an, e, Sünnetten bir hadis getirebilirsin, değil mi? E, fıkıhla alakalı düşün mesela. Karşı bunu reddedebilir mi? Reddedebilir kendine göre farklı anladığı bir hadis vardır değil mi? Ki nitekim sahabeler dahi aralarında fıkıhta birçok mevzuda ihtilaf etmişlerdir. Selefimiz bizim tarih boyunca fıkıhta ihtilaf etmişlerdir. Değil mi? Evet. Ve hiç kimse birbirini yermemiştir. Ya sen nasıl şu delile mukave edersin çünkü onun da kendisine göre neyi var? Delili var. Ama icmada böyle bir şey bulabilir miyiz? Niçin ümmet Ebu Hanife'ye yermiştir? Ebu Hanife'nin kendisine deli, göre delil yok mu imanda var? Allah Kur'an'da ne diyor? Amenu ve amelus salihat, iman edenler ve salih amel işleyenler. Bak ameli imandan ayırdı diyor. Demek ki amel imandan ayrı bir şey. Amel imandan cü değil. Bak bir delili var kendisinin. Ama dememişler Ebu Hanife, senin delilin var o yüzden bir şey olmaz. Dememişler. Ama bakıyorsun birisi demiş ki abdesti bozar, birisi demiş bozmaz. Selef mi senin de delilin var, senin de delilin var. Ama Ebu Hanife'ye niye senin de delin var sana bir şey demeyelim dememişler. Çünkü muhalefet ettiği kim? İcma. Anladın mı? Bir insan dese ki bakın arkadaşlar çok önemli. Bir insan dese ki Selef'in e, Estağfurullah bir insan dese ki e, Evet Selef'in imanda icması var mıdır? Amelin imandan ciz olduğuna dair. Vardı değil mi? E peki dese ki Ebu Hanife Selef mi? Selefe. O zaman yok icması imanda. Şimdi birisi de dese ki ya Ebu Hanife orada tek şahs kalmıştır. E, bin Ebu Süleyman var Ebu Hanife'den önce. Ekufe fukahası var. Bir sürü selef var. Çıktı. Biz ne diyoruz? İcma bozuldu mu? Yok. Yine icma var. Neden icma var? E çünkü Ebu Hanife'nin kendisinden önce icma ne olmuş? Bağlanmış, Akit olmuş. icma hasıl olmuş yani. Ebu Hanife'ye bu şey selefe o saatten sonra muhalefet eden herkes ne kalır? usulde şaz kalır. O yüzden bir insan artık selefte icma var mıdır? Vardır. E peki Ebu Hanife selef dinli mi selef? İcmayı bozdu mu bozmadı? Neden? Çünkü ortada şaz diye bir olay var. Ebu Hanife ne yapmıştır? Şaz kalmıştır. O yüzden bunu özellikle neden vurguladım? İcmaya bir insan muhalefet ederse o o meselede sapmış diye hüküm verilir o insana. Ehli sünnetin dışına çıkmış diye o meselede. Şimdi biz Ebu Hanife ehli sünnet değil demiyoruz. Bilakis ehli sünnetin en büyük imamlarındandır. Ve günümüzde de hiçbir alim hiçbir alim. Ne Şeyh Hüseymin, ne Binbaz, ne Elbani, ne diğerleri. Hiçbirisi onun seviyesine ulaşmamıştır. İlimde, genel külli imanat. Tamam. E, en büyük alimlerdendir. <gülüyor> hatta keza bu, e, hatta keza İbn-i bile. Tamam. Bunlar bu dört imamının seviyesine allah Alem, raci olan görüşe göre bunlar ulaşmamışlardır. Şimdi bunlar büyük imam, büyük allamedir bunlar. Tamam. O yüzden bunlara ehl-i sünnete Dışına çıktı zaten ebeden diyemeyiz. Öyle diyen zaten ehl-i sünnete muhalefet bir söz söylemiştir. Ne deriz biz burada? Ebu Hanife o meselede ehl-i sünnete muhalefet etmiştir. Tamam? Ehl-i sünnete muhalefet etmiştir. Delili olduğu halde. O yüzden her zaman söylediğimiz kaydı. Tekrar bunu tekrarlıyorum. Ben bunu hayatımda benim en büyük dava olarak edindiğim da davalardan bir tanesidir bu. Ve hakikaten selefin bütün mantığı, bütün tabir sahilse felsefesi bütün hayatı boyunca serifin mücadele ettiği, odaklandığı nokta aslında meseleyi iyice tasavvur edersen, iyice düşünürsen şu nokta olduğu anlaşılıyor arkadaşlar. Bakın burası çok önemli. Ben tabii bu noktada hep e, mübalağa yapıyorum. Belki bu cümleler e, çok hoş olmayabilir şu manada. Mana olarak demiyorum. Ama kullanılmayabilir ama maslahat gereği bazen bu cümlelerin de kullanılması gerekiyor. Bu çok önemli. Diyoruz ki her zaman, Kur'an'da veya sünnette Meseleyi tasavvur etme bağından sayıda verelim. Kur'an'da diyelim ki 1510 tane ayet. Sünnet'te de 6800 tane hadis. Mesela. Diyor ki bu tahta mesela, bu tahteney evet. beyazdır. Selef de diyor ki bu tahta siyahtır. Kim alınır? El Sünnet alınır. Bir insan işte bunu aldığı an işte delaletin başlangıç noktası orada başlıyor. Ve bunu zaten kim bir tek yapmıştır bunu e, ehl-i sünnete bu türlü muhalefetleri? el sünnet fırkasının dışındaki muhteşemler vesaire bunlar yapmıştır. Tamam. Neden arkadaşlar? Bakın. Dikkat edin. Delil getirse diyorum bak adam Kur'an'da bin tane ayet olsa zahiri bu beyazdır diyorsa. Şimdi bir Kur'an ve sünnetin hakikaten bunu beyazdır demesi var. Bir de zahiren sen bunu beyazdır görmen var. İkisini ayırt edelim. Dediğim gibi 6800 hadis, 1500 tane ayet. Ne alırız? Selen'in sözü. Neden? Çünkü Nebisa ne diyor, La teçtemiu ummeti ala dalaletini. Benim ümmetim dalalet üzere icma etmez. Demek ki icma ettiği an nedir bu? Haktır. Bir kere mefhumun muhalefetle bunu anlıyoruz. Bu bir. İkincisi aksine olmuş olur. Aksine olmuş olur. Yani selef, bir, başka bir hadis alalım. Kıyamete kadar bir tayfa olacak hak üzere. Onlara muhalefet edenler onlara asla zarar veremeyecek, doğru mu? O demek ki kıyamete kadar bir taife hak olması lazım. E bu taife sen diyor sanki biz burada 1500 tane bilmem Ayeti alırız, bizi ilgilendirmez. O taife o zaman hak taife yok. Nerede bu hak taife o zaman? Kalmamış olur. Demek ki bunu birisi söylüyorsa ki biz burada hak taifeyi ehli sünnet olarak görüyoruz, selef olarak görüyoruz. Bu bizim için kat'i nedir? Bir hüccettir. Çünkü neden? O 1500 tane ayet ile 6800 tane hadisi anlayamamanın birçok sebebi olabilir. Nes kılınmıştır belki o senin haberin yoktur. Onların hepsi umumdur. Onu haslaştıran bir rivayet vardır senin haberin yoktur. Mutlaktır. Onu mukayyetleştiren şeyler vardır. Mücmeldir. Mübeyyenleştiren şeyler vardır. Yani bunların hepsi su götürebilir. Ama icma su götürür mü? Götürmez. Kat'i bir hüccettir. O yüzden bakın, şunu yanlış anlıyorlar. Allah Resulü'nün bir yerde sözü ve Allah'ın sözü varsa biz Allah ve Resulü'nün sözünü terk ederiz. Serefin sözünü al işte bu küfür. Bunu zaten kimse söylemiyor. Dikkat edin, iyi cümleler arasını ayırt etmek lazım. 1500 tane ayet, 6800 tane hadis gördün, zahirinden bu beyazdır diyor. İstersen hakikaten cümle bu beyazdır yazsın. Şu önemli değil. Sen onu yanlış anladığını otomatikmen ne yapacaksın? Ahi? Otomatikmen ne yapacaksın? Hükmedeceksin. Aksi halde dersin ki Allah'ın bıkma sıfatı vardır. Niçin bunu demiyor? Mesela soruyoruz. Zahiren Allah ben diyor mümin kulumun canını almaktan tereddüt ettiğim kadar hiçbir şey tereddüt etmedim. Allah'a yardımcı var diyor. Allah'a yardımcı var mı? E şimdi. Ama bakın Selef nasıl anlamış bunu? Ya bu adam diyor ki Allah tereddüt eder. Allah unuttum unuturum diyor. Bugün. Birisi ders ki ya ama başka ayette unutmaz diyor. Birisi der ki beni ilgilendirmez. Allah hem unutur hem unutmaz. Der ki nasıl bana ne keyfiyetine karışmıyorum der. Çıkar işin içinden. Allah'ın unutma sıfatı verir. Bir sürü ayet var. Nasıl çıkacağız? İşte bunlar hepsi akıllar. Yani selefin fehmi diyoruz ya. Selefin fehmi dünyadaki bir kulu bağlayan en büyük hüccettir. Selefinin fehmi ayrı. Bakın bunu da ikiye ayırın. Selefin fehmi ile selefinin fehmini ayıracağız. Selefi bir kişidir. Binbaz bir şey söyler hata yapar. İbn-i bir şey söyler hata yapabilir. Hiç birinin kavlini Kur'an-Sünnet'in önüne geçirmeyiz mücerver olarak tekmişim. Hiçbirini. Kur'an'dan ve Sünnet'ten anladığımızını da önüne geçiremeyiz. İmamımız varsa geçirmek zorunda değiliz. Ama işte icma olayı farklı. İşte ona da ne diyoruz? Selef'inin fehmi mi diyoruz. Selef'in fehmi. Selef'in fehmi burada istigraf ifade eder bu cümle. Yani bütün hepsini içeren bir lafızdır. Selefin Fehmi. O yüzden i̇mam Ahmed Ahmet ne diyor? Eğer senin bir konuda imamın yoksa onu terk et. Delilin var bilmem neyin var. E bir insan der ki sen kimsin? Yani Delilin var da sen kimsin? Yani 1400 sene anlamadı da sen mi anladın? Birisi çıkıyor mesela. Burada mesela bir kardeşle mesela mevzuyu tasavvur etme açısından. Mesela ne yapabiliriz? E bir mevzuyu münakaşa edeceğiz mesela. Tamam Mesela Abl Kadir kardeşimi seçiyorum. Şimdi Abl Kadir kardeşimi seçiyorum. Şimdi Abl Kadir ben mesela günümüzdeki bazı işte Ehl-i Sünnet çiziklerinin dışına çıkmış, Tamir Ehl-i Sünnet'e mukarif etmiş insanlardan bir tanesi. İsim vermek çok önemli değil. Şimdi ne diyor mesela? Kadın haizliyken oruç tutar. Haizliyken ne yapar? Oruç tutabilir serbest. Şimdi bakın, Kadir'in kendi aklında mutlaka ki bildiği deliller vardır. Şimdi ben o adamı mantığıyla Oruç tutulmayacağını çok basit çürütebilir. İstediğin kadar delil getir. Şimdi çürüteceğiz onu. Şimdi ben mesela Ablu Kadir kardeşi soruyorum. Oruçlu, hayırlı kadının oruç tutmayacağını delil nedir ahi? Hayızlı kadının bu. Evet. Oruç tutmayacak mı? Var mı aklında bir delil? Yoksa delil, aklında olanı soralım. Ee, Geçelim. Ahi, var mı aklında bir delil? Hayırlı kadının oruç Hazreti Ayşe'den divayet var. Ha. Bu konuda. Ee, Hz. Ayşe'den rivayet var. Hadis muttefakun aleyh. Hadis. Güzel. Zaten Ehl-i Sünnet'in en büyük şeylerinden bir tanesi. E şimdi diyor ki <gülüyor> Kuna nü'meru bi kada es-salah ve la salah Hadisin lafzı bu. E şimdi sen adama diyorsun ki adam sana diyor ki ya sen eğer bir kadın o ayızlıyken oruç tutmaz diyorsan delin olmak zorunda. Sen diyorsun ki benim delilim var. Ne diyor sana? Akılcı adam veya herhangi e diyor ki, hadiste ne diyor? Kada kelimesi. Kada kelimesinin manalarından bir tanesi de hemen yerine getirmek. Ve Kur'an'a bakın. Kada kelimelerinin geçtiği yerlere bakın. En çok geçtiği yer hemen iş, e, fiili yerine getirmek. Yani o zaman hadis ne olmuş oldu onun Türkçe mantığıyla? Hemen, hadis hemen ne yapın? Oruçlarınızı yerine getirin. Oruçları yerine getirmeyle olurduk ama namazları yerine getirmeyle olmazdık O yüzden ne diyor? Namazı kılamazsın haydiyken ama orucu tutarsın. Kada kelimesi. E ne yapacağız? Yani bu çok mu önemli? Hani delil Ha şimdi delil getirdik. E nasıl olacak bu? Değil mi? Ama Nebis'in şu hadisini biz ispat edersek, bu adama göre hayızlı kadının oruç tutmaması veya oruç tutmasını yasaklamak haramı helali haram yapmaktır değil mi? Onun mantığıyla. Neden? Çünkü sen haram diyorsun ona göre büyük farz yani. Sen farzı haram diyorsun. O zaman bu mantıkta olan herkes o mevzuda sapmıştır değil mi? Şimdi dönüyoruz Nebi Sasalim rivayetine. Benim ümmetim dalalet üzerine birleşmez. Bu adama göre ümmet 1400 senede dalalet üzerine birleşmiş. Benim ümmetim olacak kıyamete kadar hak üzerinde onlara muhalefet edenler onlara zarar veremeyeceklerdir. Bu adama göre böyle bir hak taife yok. Bak bütün bu lafızlar ne oldu? O yüzden diyoruz ki icma en büyük ücrettir. Bu adamların belini kırar. اِنَّا جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطَى لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى nas. Biz sizi vasat bir ümmet kıldık ki insanlara şahit olasınız diye. Nerede bu vasat ümmet tarih boyunca şahitlik etmiş bu mevzuya senin gibi? Ve hadis ilminin, hadis, hadis, sayı hadisin tarifi nedir? مَاتَّ سَلَسَنَدُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الْعَدْلِ الْدَابِ تَعْنِمِسْلِهِ اِلَى مُنتَهَوْ مِنْ غَيْرِ شُسْسِنْ Baştan sona hadisin ravileri ne olacak? Adaletli olacak. Peki adalet, nereden bileceğiz adalet? Adam yüzlerce sene önce yaşamış. İşte ümmet birbirine şahitlik etmiş. İşte bu şahitliği hadis ilmindeki bu şahitli kısmını bu tür ayetlerden almışlardır. Şahitlik ediyor. Bu diyor sahihtir. Bu diyor yalancıdır. Bu diyor böyledir. Bak ümmet tarih boyunca hep birbirine ne yapmıştır? Tarih boyunca şahitlik etmiştir. Ve hadis ilmi de zaten bu tür rivayetlerden çıkarak gündeme konulmuştur. Yani bugün bir sayı hadisin beş tane şartı varsa bu beş şart kafaya göre konulmamıştır. Hep naslardan istimbat edilmiştir. İşte bu ümmet, şahit olan bu ümmet nerede bu hakka şahitlik etmiş senin söylediğin bu hakka. Kadın hayızlıyken oruç tutabilir. Bu bir hak değil mi? Nerede buna şahitlik eden ümmet? Yok. O zaman bu hadisle mütenakız içindesin sen. O yüzden ahiler dikkat edecek olursak eğer biz selefin fehmini bütün hayatımız boyunca insanlara anlatmazsak ve bizim en büyük davetimiz bu olması lazım. Bakın bugün gece gündüz Dalalet içinde insanları batıla davet eden insanların hepsinin ya Kur'an'dan ya sünnetten ne mutlaka bir delili var. Yani. Şimdi en basit o e, farziyeti en açık ve net olan farziyeti en açık ve net olan rivayet hangisidir? Şey e, amel hangisidir? Mesela bir tanesi namazdır evet. değil mi? Evet. E ben şimdi burada varsa onların mantığıyla isteyen birisiyle münakaşa edelim. Ben namazın farz olmadığını çok güzel ispatlayabilirim. Evet. Yaparsın. Anlatabiliyor mu? İşte bunların hepsi işte bu söylediğim ilk kaydı. O yüzden diyoruz ki birinci maluma Aslında bu çok uzun. Bu tamamıyla menheci bir ders. Zaten Rabbim nasip ederse yakında bu konuyla alakalı e, özel ders yapılacak. İnşallah e, ilim ders zaten dersler koyuyor İlim treder. Oradan dilen bakabilir inşallah. Bu konuya özel yani bu çok. Çünkü çok önemli, çok tavsilli. Devam edersek bu çok güzel. O zaman diyoruz ki ilk dikkat edeceğimiz ne ahi. Ah İlk dikkat edeceğim şey. Kur'an ve sünnetten delil getirmeden daha üstün hiçbir şey yoktur. O yüzden Kur'an sünnet e, meselelerde icmayı zikrettiğimiz zaman onu mutlaka bileceğiz. O icmayı aklımızda tutacağız. Ve icmanın mastarını zikredersek kaynağını onu aklımızda tutmaya çalışacağız. Bu çok önemli. Bakın içler acısı bir durum. Bir yere dikkat çektirmek istiyorum. Bir gün bir ortamda bulunuyorum. O artam karışık bir ortam. Her çeşit insanların olduğu bir ortam. Adamın bir tanesi de e, ehl sünnet fırka, e, taifesinin dışında başka bir fırkada. Birisi. Ben tabi uzaktan bakıyorum meseleye. Uzaktan şey yapıyorum. Dedi ki o adam, bu çok iclara acısı bir durum. Dedi ki, siz dedi ehl-i sünnetsiniz. ehl sünnet olduğunuzu iddia ediyorsunuz. E, asıl ehl sünnet biziz. Delil diyor ki bakın ben sizden tek bir şey istiyorum. İmam Maturidi ve İmam Eşhari'den sonra bana kırk tane Ümmetin ittifak etti şey 40 tane diyorum 10 tane ümmetin tüm ümmetin ittifak etti alim getirin pardon e, tam cümleyi tam kurayım. 20 tane ilah orada orda bakın vallahi billahi bir tane bile sayılamadı e bunlar neden işte bunlar alimlerin fehminden uzak olduğumuzu gösterir bu bir ortam çok önemli değil Alimlerin kavillerini bilmemizi gösterir. Alimlerin kavlini bilmek kadar önemli bir şey yok hakiler. Alimlerin kavillerini çok iyi bilmemiz lazım. Çok iyi aklımızda tutmamız lazım. Ahmet İbni Hanbel bu konu hakkında ne dedi? İbni Teymiye bu konu hakkında ne dedi? Muhammed İbni Abdülhamd bu konu hakkında ne dedi? Çünkü Ahmet İbni Hanbel diyor ki eğer bir konuda senin imamın yoksa onu terk et. O yüzden kişi hayatındaki hayati mevzuları baştan sona gözden geçirmek zorunda. Acaba benim inandığım ve amel ettiğim her şeyin mutlaka bir imamı var mı? Yoksa o konu hakkında istediğin kadar delil bile hiç önemli değil. Hemen aklını çöpe atıp o imamlardan bir tanesine temessük edeceksin. Bir amel işliyorsun. Namazda şöyle şöyle yaptın. Oruçta şöyle şöyle bir fiil yaptın. Ve kendine göre de 10 tane 20 tane hadis olabilir çok önemli değil. Ama bakıyorsun ki geçmişte hiç kimse bunu söylememiş. Onu tespit ettiğin an hemen onu terk edeceksin. İstediğin kadar delil olsun elime. <gülüyor> Hatta daha ötesi şöyle bakmamız lazım. İnsanın tespit etmesi lazım. Azıbı benim yaptığım her ameli mutlaka söyleyen birileri olmuş mudur? Bunu bilmek lazım. Ve o alim en azından bir alim ve hangi kaynakta en azından onu bilmek lazım. Çok yüksek bir ilim talebeli talep etmiyoruz zaten. Herkesin de buna gücü yok. Ama en azından bunlar çok böyle fazla tavsiye isteyecek şeyler değil. En azından bunlar bilinebilir. Fıkh edilebilir inşallah. Tamam. Birinci dikkat etmemiz gereken o zaman Bu. İki, ahliler. ders işleyişimi sırasında en çok dikkat etmeniz gereken noktalardan bir tanesi ilmi taksimatlara çok önem göstermeniz gerekir. İlmi taksimatlar. Mesela anlatırız da, eski şirk iki ayırır. Küçük şirk, büyük şirk. Bazı alimler eklemiş, hafif şirk demiş. Çok önemlidir. değil. işte ayırmış. Dua ikiye ayrılır. Hemen bu taksimatları bize İstek duası, ibadet duası. Mesela işte la ilahe illallah'ın iki rüknü vardır. İşte ispat ve nefi. Bak bunlar hepsi taksimattır. <gülüyor> Bu taksimatlar çok önemli. İşte tevhid üç ayrılır. Rububiyet, uluhiyet isim sıfat. Veya e, daha mütekaddim seleflere göre iki ayrılır. Çok önemlidir. Bunların hepsinin neye gelecek? Tavsilatı gelecek bizimillah. Bunu da anladık inşallah. Üçüncü nokta, dikkat edilmesi gereken nokta. Naslardaki istimbat noktalarına çok dikkat edeceğiz yani mesela diyoruz ki bir ayet, bir hadis. Müellif Rahimoğlu ayet, hadis zikretti. Bu ayetin şu kısmından şu istimbat ediliyor. Şu ayetin şu kısmından şu hüküm çıkıyor. İstinbat noktalarını çok iyi yakalamamız lazım. İstinbat noktalarını ne? Çok iyi yakalamamız lazım. Dördüncüsü, ıstılahi ve lugavi terimleri, tarifleri ve bu tariflerin ispatı. Yani Mesela kişinin göre ibadetin tarifi farklı olabilir istilaha. Yani o, o da kendine göre bir ıslah koymuştur. Önemli olan sadece ıslahı bilmek değil ve o ıslah nereden çıkmış onu ispatlayabilmek. O ıslah hangi delillerden elde edilerek o cümle kurulmuş. Çünkü ıslah bir cümledir, bir tariftir. Bunlara çok önem göstermemiz lazım. Şeyhül İslam ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bu ümmetin başına ne gelmişse? Bakın. İlmi ıslahları fık edememekten gelmiş. Herkes küfür der, herkes farklı bir şey kanser. Herkes tekfir der, herkes farklı bir şey kasteder. Herkes ibadet der, herkes farklı bir şey kasteder. Herkes namaz der, herkes farklı bir şey kasteder. Ben bu Türkiye'de vallahi yüzde yüz doksan bir yüzde yüz batini fırkasından olan insan gördüm. Adam Kabe'ye doğru namaz kılmaya puta dönmektir diyor. Namaz diye bir şey yok, oruç diye bir şey yok. Eski Batini İbni Teymiye'nin fırkalar kitabında bahsettiği insanlar gördüm. Ve adam getirdiği her cümleyi, her kelimeyi Kur'an sünnetten kendisine göre ispatlıyor. Diyor ki hac edin diyor. Mesela. E hac, hac etmek. E diyor ki İbrahim de Nemrut'la hac etti. E şimdi beraber hac mı yaptılar diyor. Demek ki hac illa hac. Döndüğümüz bilme, dönme manasında değil diyor bak. Hac, ihticac, münakaşa yani etti. E sen de diyorsun ama Safa ile Merve arasında sayı var Allah bahsediyor. Merve lügatta mürüvvet demek. Safa'da safi olmak. Allah diyor ki mürüvvetle safiyet arasında hayatınızı idame ettirin. Gidin gelin. Ya. Yani... Dediğim gibi arkadaşlar bunlar çok önemli. E, Resul'den sünnet getirir mi? E, Demir Resul'den getirdik sünnet Ayşe Radıyallahu anh'tan oruçla alakalı. Bak adam onu da çürüttü. Ama usulleri, kaideleri, taksimatları ve ilmi ıslahları fık edemezsek o zaman işte bitiş noktası olur. Bakın burası çok önemli. Mesela çok basit bir örnek vereyim size. Şimdi Allah subhanehu ve teala diyor ki وَلِلّٰهِ الْمَشْرِكُ وَالْمَغْرِبِ فَاَيْنَ مَا تُوَلُّوا فَسَمَّ وَجْهُ Doğu da batı da neresi? Allah'ındır. In. Allah Nerede olursanız Allah'ın vecihi yani yüzü diyorlar ne? Oradadır. oradadır. Şimdi mesela Eylül Sünnet kardeşlerine eminim ki yüzde doksan dokuzuna sor. Bu ayeti Türkçe mantıkla nasıl anlıyorlar? Nerede dönerseniz dönün Allah'ın vecihi oradadır. Yüzü oradadır değil mi? Evet. E şimdi peki bir insan muharif bunu getirirse buna cevap nedir? adam da bak kendisine göre deli var her yerde. Nereye çevirsem Allah'ın yüzü orada. E şimdi hayır. Bu bu ayette racih olan görüş Allah'ın yüzü oradadır değil bu ayet. Ehli sünnet arasında bu ayet ihtilaflı olmuş. Bakın vecih sıfatı hakkında demiyorum. Bu ayetin anlaşılığı. Ama Allah'u alem racı olan görüş ki şeyhül İslam da bunu tercih ediyor. Nereye dönerseniz dönün Allah'ın ciheti oradadır. Çünkü vecihin Arap dili edebiyatında iki manası var. Birisi cihet, birisi yüz. Tamam. Birisi cihet demek birisi de ne? Yüz demek. O zaman ya bu ayet nereye dönerseniz dönün Allah'ın yüzü oradadır ya odur ya da nereye dönerseniz dönün Allah'ın ciheti oradadır. Şimdi biz ciheti oradadır ispatlarsak zaten istidlalleri ne oluyor bu muhaliflerin? Çürümüş oluyor. Ama işte bunlar hep bu ilmi ıslahları fıkhetmeyle fıkhetme melekesiyle cevap verilecek işgaller bunlar. Yoksa dediğim gibi herkesin delili var. Her yerde derken de adamın delili var. Eşan sen adama dersin tuvaletin deli mi? Delindi abi. Tuvaletin delindi. Ama benzemez. Birisinin tuvaletin delinde olmasına benzemez. Keyfiyetin meçhul der. Çıkarışın içinden. E çünkü ben demiyorum ki Allah diyor. Nereye dönerseniz dönün Allah'ın yüzü oradadır. E ama arkadaş. E, başka ayette arşta demiyorum. Tamam. Hem arştadır hem de her yerdedir. Bak. iki da aldım. Anlatabiliyor muyum? Yani mutlaka her fırkanın her şeyin delili var. Ama işte burada vurgulamam, vurguladığımız nokta ki bugün aklınıza yardım. Bugüne mahsustur bu dersin uzun sürmesi. Yoksa biz bir saati geçmeyeceğiz. En fazla dersimiz 50-55 dakika olacak inşallah. Zaten e, 5-10 dakika kaldı bitmesine. İlmi ıslahları fıkhetme arkadaşlar. Tamam. Çünkü neden? E, at, yeri gelmişken de bu işgali çözelim. Sonra beyninizi kevirmesin bu noktada. Yani zihninizi işgal etmesin. Burada biz cihettir dedik racı olan. Neden? Çünkü vecin iki manası var logata. Döndüğün zaman maruf. Peki biz neden ciheti aldık burada? İni sebebine bakın? Şimdi ini sebebi e, kıble ile alakalı. Şimdi bakın bir nasta eğer birden fazla manası varsa bir lafsın hangi manası alınır? Şimdi Resul'den her ayetin kelimeleri üzerine lafızları üzerine tek tek rivayet var mı? Yok zaten. Değil mi? E bulamayacağına göre e şimdi bir ayet geldi bizim önümüze veya bir hadis. Adamın dediği gibi işte Ayşe radıyallahu kada kadah etti diyor. O, oruçlar. Ama kadar yerine getirmek. Ben de yerine getiriyorum diyor işte orucu. Hayızlı olduğum zaman da. Şimdi bir kelimenin birden fazla manası varsa. Bunu ne tayin eder? Birçok sebep vardır bunu tayin eden. Bunlardan en büyükleri, en büyük sebeplerden bir tanesi siyak sibak olayıdır. Önü ve arkası tayin eder. Bunların hepsi gelecek işlediğimiz zaman. Bir tanesi ne? Karici bir nasıl olması elinde. Şimdi buna baktığımız zaman elimizde bir karine var. Nedir o karine? Yani karine ne demek? İki tane lafız var. Biz bir tanesini alıyoruz. Bir tanesini almamız için elimizde özel bir delilimiz olması lazım. Bizim elimizde de delilimiz var. Nedir o delil? Bu ne hakkında inmiş? Kıble hakkında inmiş. Baktığın zaman beş tane rivayet görüyorsun bunun hakkında. Sahi. Kıble hakkında gelmiş. O yüzden a seferde kıble hakkında iniyor bu. O zaman anlıyoruz ki burada vecin iki manasından biri kastediliyor. Nereye dönerseniz dönünün Allah'ın ciheti oradadır. İşgal çözüldü. Ama işte bunlar hepsi bu türlü kaideler ve kurallar yerine getirildikten sonra ve yine her zaman vurguluyoruz gece gündüz. Selefin fehmini alimlere dönmeden bu Kur'an ve sünnet bakın anlaşılmaz demiyorum. İlmi olarak anlaşılmaz. Bu icmayanmıştır. Ama senin tevhidi ana hatlarında tutacak kadar bu kitap ve sünnet anlaşılır. Ama ne, ta ki ne zamana kadar? İşte böyle köyde, dağda, çadırda bilmem Şuranın buranın sahralarında yaşarsan. Ama günümüz o dönem değil. Eskiden yoktu ki böyle hemen muhalif sana şüphe atacak. Şimdi her yer şüpheyle dolu. Sen bu hmm. dini savunmak zorundasın. Ve selef buna ihtimam göstermiştir. Okutmuşlardır, okumuşlardır. Bu şeyleri kaydeder. Tamam. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Islahi ve lugavi tariflere çok iyi dikkat edeceğiz. Bunları elimizden gelince ezberlemeye çalışalım. Arapça bilmiyorsak bile meselenin mantığını yakalamamız yeter bize. Rabbim nasip eder. İleride Arapça'da bilmeyenler öğrenirse en azından elinde hazır bir malzeme olur. Yeniden bir başa dönmez en azından. Birçok şeyi fıkh eder. <gülüyor> ve Türkçe mantıkla bile baktığınızda birçok şey fıkh edilebilir. Yeter ki güzel anlatılsın ve dikkatli dinlenilsin. Burası çok önemli. Beşincisi dedik. Beşinci dikkat etmemiz gereken siyak ve sibak olayı arkadaşlar. Biz bunu alacağız Ayetin önüne ve arkasına göre her zaman mevzular ele alınır. Mesela bir konu geçecek. Diyeceğiz ki burada sebep şudur. Halbuki baktığın zaman sen, burada hüküm şudur diyeceğiz mesela. Sen belki zahiren ilk bakışta baktığında o hüküm öyle değilmiş gibi görünebilir. Biz neden öyle olduğunu siyak sibaktan anlatarak ispatladığımızda siz ona dikkat edeceksiniz ve onu tasavvur etmeye ve tutmaya ne yapacaksınız? Çalışacaksınız. Altıncısı, şer'i olan ilmi lafızların kullanış şekilleri. Şimdi şer'i yani dini ve ilmi olan lafızlar vardır. Bunların ne vardır arkadaşlar? Kullanış şekli. Yani bir kelime şurada olursa şöyle kullanılır. Bir kelime şu halde şöyle anlaşılır. Ama şu halde olursa şöyle anlaşılır. Bu türlü şeyler gelecek yeri geldiğinde. Bunlara da çok dikkat edeceğiz. Tabi bu üçüncü nokta neydi arkadaşlar? Naslardaki, pardon dördüncü nokta nedir? Islahdaki mesela örnek. İbadet diyeceğiz. Nedir ibadet? Tarifi. Hemen bunu bilmemiz lazım. İsmun camiun le kulli ma ve yardahu minel akvali vel amale vahireti vel batine. En güzel tarifi Şeyhülislam Ubudiyye Risalesi'nin en başlarında yapmıştır. Bunu mutlaka fıkh edeceğiz. ve bu tarif hangi ayetlerden, hadislerden istinbat edilmiş? Delili ne? Anladın mı? Şimdi bunu Şeyhülislam dedi diye yüz hak diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Onu mutlaka bir delilden ya almıştır ya almamıştır. Eğer almışsa nedir bu delil? Nedir bu istinbat noktası? Bunu yakalayacağız. İmanın tarifi: Kavlun bil lisanu amalul bil kavlun bil lisan, ha? Kavulun e, bilisen, amelun bil erkan ve etikadun bilcenen. Bu bir tariftir. Kalbiyle tasdik dileykar azalarla amel. Yüzdü bir taatı veya kusu bir masiyetir rahman. İtaatle artar ve rahmana masiyet işlemekli ne olur? Olursun. Azalır. Mesela bakacağız, diyeceğiz ki masiyet kelimesi. Diyelim ki nasıda geçti. Diyeceğiz ki masiyet kelimesi bazen büyük küfre delateder, bazen küçük küfre delateder. Ispatlayacağız. Bir bakacağız ki. Allah Subhanahu ve Teala bir ayette hakikaten büyük küfür manasında kullanmış, ispatlayacağız onu. Bir mana bir ayette ne? Küçük küfür manasında kullanmış. E peki mahsiyet kelimesi madem küçük küfür, madem büyük küfür manalarına geliyor. Nereden anlayacağız büyük küçük, küçük büyük küfür, küçük küfür? Dedi ki bunların şartlarından birisi neydi? Karine olması lazım. Bir ayete bakıyoruz. Allah mahsiyet diyor. Sonra diyor ki ebedi cehenneme gelecekler cümlenin sonunda. Mahsiyetin biraz ilerisinde diyor onu. Buradan ne anlıyoruz? Demek ki büyük küfürmüş ki. Büyük masiyet kastediliyor oradan. Bu bir karinedir. Bak bak olayı. Bir bakıyoruz sahabelere diyor ki ayette siz masiyet işlemişsiniz, işlediniz. Ut. Anlıyoruz ki küçük küfür. Neden? Çünkü sahabeler hakkında. Bak bunlar hepsi siyah bak olayıdır. Anlatabiliyor muyum? Bunları yakalamak zorundayız. Bunlar çok önemli. Evet. Ee... Saat kaç? Saat kaç? 10 geçiyor. geçiyor tamam. Efendim? Yok e, yani vaktimiz olsaydı bir, önemli bazı şeyler anlatırım. Onları artık hasfediyorum inşallah. bayağı sıktık burada. Yedincisi verilen kaideleri mutlaka arkadaşlar ezberlemek. Bu çok önemli. Kaide söyleyeceğiz. Bol bol kaide anlatacağız. Mesela deriz ki El-aslu el fil-eşyai el-ibahatum Eşyada asl olan nedir? İbahlıktır. Yani şeylerde Asıl olan nedir? Helal olmasıdır. Her şey aslında nedir bizim için? Her şey helaldir. Ancak ne hariç? Haramla delil. Şimdi Enes kardeş mesela bak seninle konuşurken şu an sakalımı şöyle tuttum. Bu helal mi? Delilin? Şimdi bulsak Kur'an. Bir milyar tane ayet olsa yetmez. Bak Akı güldü mesela. Ben buramı kaşırken ve bir soru sorarken senin gülmenin delili ne? Gelir mi sonra? Değil mi? Gelmez yani. Ba, Ammar kardeş evet dedi kafasına delil Cık, sonu gelmez bunun. O yüzden eşyada asıl olan nedir? Helalliktir. Ta ki haramlı bir delil. Bu bir kaydedir mesela. Bunu söylediğimiz zaman hemen fıkh edeceğiz. Bu kaide mesela nereden almış? <gülüyor> Odur ki size yeryüzündeki her şeyi sizin için yaratmıştır. Demek ki her şey helaldir. Bak buradan alınmış kaydı. Ancak ne hariç? Haramlılığına delil olanlar hariç. Değil mi? Haramlığına delil olanlar geldiği zaman otomatikmen geri kalan her şeye ne diyoruz? Helal. Bak otomatikmen olay çözülmüştür. Çözülmüştür. Duvara sarı boya vurmanın delili. Yatak odasına ayna almanın delili. Hiçbirisini Allah'ın üstüne zamanda bulamaz. Eşyada asıl olan helaldir. İşte bu din bu kadar. Ne? Net ve kolay bir din Tamam Mesela kaidedir. Her isim bir sıfata ama her sıfat bir ismi delalet etmez. Allah Subhanahu ve Teala'nın aziz ismi var. Değil mi? Bu ismin sıfatı var mı? Var. Nedir? İzzet sıfatı. Hakim ismi var. Var mı bu ismin sıfatı? Var. Ne? Hikmet sıfatı. Metin ismi var. Var mı bu ismin sıfatı? Var. Ne? Metanet sıfatı. Böylece devam eder. Ama Allah'ın sıfatı olarak bak. El. El diye bir ismi var mı? İstiva. istiva diye bir ismi var mı? Allah'ın bıkma sıfatı var mı? Bıkma sıfatı da var. Ama bizim zahir anladığımız bıkma değil. Çünkü bıkmanın da iki manası var. Harbinde. O yüzden o da kafanızı yormasın. Tamam. Onlar yeri işlenir. Anlatabiliyor muyum? Adam diyor ki Allah unuttu. Tevil etme o zaman. E, unutmanın da iki manası var. Döndüğünüz unutmanın manalarından bir tanesi hakikaten ilmin akıldan gitmesi. Anlık olarak veya küllü olarak gitmesi. Manalarından bir tanesi de terk etmek. Biz buradan terke alıyoruz. Diyoruz ki Allah siz bizi terk ettiğiniz gibi. Ya Allah senle konuşuyor. Nasıl seni unutacak? Diyor ki sen beni unuttuğun gibi ben seni unutuyum. E senle konuşuyorum. Nasıl unutmuş oluyorum? Bak bu bir karinedir. Terki almana ait. Yani sen terk ettiğin gibi benim dilimi ben de seni terk ediyorum. Düşün ki ben sana diyorum ki ahi ben seni unutuyorum. Nasıl unutuyor? Zaten benle konuşuyorsun. Allah diyor ya bugün unuttuğunuz gibi biz de sizi unutacağız. Anlatabiliyor muyum? Evet. E bak bu bir karinedir. E başka karine ne? Mesela ayete bakıyorsun senin Rabbin ne şaşar ne de unutur. Demek ki Rab unutmuyormuş. O zaman o manalardan hangisini alıyoruz biz? Bir tanesi iptal oldu diğer karinelerle. Geriye kaldı terk etmek. O zaman Allah'ın unutma diye bir sıfatı yok ama terk etme diye bir sıfatı var. Nesiyeden geliyor. Bunlar hepsi uzun tavsiyeli mevzular. Ala kulli hal, bunları yakalamanız lazım hakikatler, tamam? Buralar çok önemli. Verilen kaideleri, kuralları yakalamak. Sekiz ve son. <gülüyor> Tabi son dediğim bu e, sınır değil. Şu an benim aklıma gelen, tamam? Bunlar önemli. <gülüyor> Yok sekiz bu. Aha. Araya belki bir şeyler sokmuşsam e, iki gibi gelmiştir sana da. Şey yaparsın. Birisinin notuyla müracaat edersin sekiz. Özellikle mutekaddim selef alimlerinin sözlerini akılda tutmaya çalışmak. Bakın diğerlerini ben bunu... Bu sanki demin anlattığım gibi oluyor ama bunları demin kayda altı, altında anlatmadım. Dikkat edin. Öyle konuşurken arada geçti bunlar. Yoksa bu müstakil kayda. Mütekaddim selef alimlerinin sözlerini akılda tutmaya çalışmak. Bakın bunlar çok önemli. Mütekaddim geçmiş yani ilk dönem selefinin akıllarını mutlaka... Sözlerini mutlaka ne yapmak? Akılda tutmak. Özellikle İmam Ahmet'in dediği gibi bir konuda imamın yoksa o mevzuyu terk et. E nasıl bileceksin akıyı terk edip etmeyeceğini imamın sözünü bilmezsen. Demek ki imam bilmen lazım. Bu çok önemli. Bu çok önemli. O yüzden her zaman son olarak tekrarlıyoruz. Ne kadar delilin olursa olsun imamın yoksa geçmişte senin gibi söyleyen yoksa senin o kavline göre geçmişte hiç kimse anlayamadı bu dini sen anladın. Yani böyle bir hak ta ta taife geçmedi. Hatta bunlar darar üzerinde birleşti o konuya. O konu üzerinde. Buna çıkar yol. Tamam. Zaten bunun başka bir alternatifi de yok. En basit e, örnek e, son iki dakika. Bir gün bir yerde bir yazı okuyorum. Bütün bu söylediklerimi e, söylediklerime belki tabir sahi ise bu sizin için bir doping olur. Bu size tabir sahi ise bir gaz verir. Belki. Bu çok önemli çünkü. Bakın akıllar bu söylediğimi e, iyi dinle inşallah. Bu çok önemli. Bir kişi herkesin tanıdığı önemli değil. Yani eli sünnete tamamiyle muhalif eden birisi. Bunu da devamlı ben zikrediyorum zaten. Hep akılla gider mevzular. Akılla yaklaşan e, akılcıların davetçilerinden birisi. Bir gün tesadüfen ya yani tesadüf lafzi çok hoş değil. Bir gün e, Allah Subhanahu ve Teala karşılaşmamı nasip etti onun bir yazısıyla. Yazısıyla. Yazısını okuyorum. Tabir-i sahih ses Şiili, e, insanlara aşılama niyeti. Onu insanların gözünde süslü gösterme, hoş gösterme gibi bir çabası var yazısından anlaşılıyor. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın mesela hanımına çocuk müjdeşi verildiğinde ne yaptı? Güldü. Değil mi? Hepimiz böyle biliyoruz. Bütün mahallelere de bak böyle. Diyor ki bu kişi, ben diyor bu ayeti okuduğumda, ben diyor yıllardır hep tefsirle iştigal ediyorum, hayatımı bu yolda harcadım. <gülüyor> Ve bu ayeti ilk okuduğumdan beri hep zihnimi kurcalayan bir nokta vardı. Bir kadın neden güler? Bu benim zihnimi çok meşgul etti. Neden güler acaba bir kadın? Ben diyor bunu hep hayatım boyunca düşündüm. En sonunda diyor ki karar verdim ki ben bu mevzunun içinden, içinden çıkacağım. Ve başladım ne kadar sünni tefsir varsa araştırmaya. Tabii ben %100 e, mota motamot ziketmiyor olabilirim. Sonuçta bu bir kıssa ama mana olarak söylediğim bu yani. İlla cümlelerini %100 söyleyecek şeyim yok ya. Yani. Ama mana olarak bu yani. Ne kadar tefsir varsa diyor ben araştırdım. Ne kadar tefsir varsa Sünni hiç birisi kani etmedi beni. Hiç birisini çıkamadım. Hepsi aynı şeyi söylüyor. En sonunda diyor ümit kestim ve bıraktım diyor bu Sünni tefsirleri. Sonra başladım Şii tefsirlerini oku bari. Allahu alem Şii tefsirlerinden taba taba izler yanlış hatırlamıyorsam. Diyor bir de ne görsem diyor taba taba idi. Subhanallah orada iş hali çözmüş. Bak şimdi burada ehl-i Sünnet'in şeyini çürütmüş şekliyle bakmayın. Burada daha tehlikeli bir nokta var. Ümmeti o tefsire irşat etmiş oluyor, evet. merak uyandırıyor, araştırmalarına sebep oluyor, sempati kazanmalarını ve bir sürü ve kendi davetini de buradan ne yapıyor? Hani önce şeye, tefsirlerine baktım, hani onları da ön aldım, bunların hepsi tedilis. Bunların hepsi... Baktım, sonra bir de ne görüm diyor, cevap orada subhanallah. Şimdi diyor ki, şimdi akıllar Resulullah'tan nas var mı o kadın neden güldü? Şimdi çok mu önemli? Yani neden güldü veya güldü çok önemli değil değil mi? Ama bu Allah'ın kelamı. Allah ondan bir şey ediyor. Ya güldü ya gülmedi bu. Doğru değil mi? Var mı bunun başka bir alternatifi? Yok. Ben de diyor ki baktım ki orada diyor çözdüm. Diyor ki bu tabe tabai diyor orada ayette geçen diyor e, ayette dahiket geçiyor. <gülüyor> dahiket gülmek demek. Bin tane Arap çağır, ki ahi dahiket ne demek? Hepsi senden ne? Gülmek. Hmm. Ama bir manası da var. Hakikaten Arap dilinde de var. Bu çok tartışılmış gerçi. Var mı? Yok. Bu da raci olan görüşe göre var. Bir manası da hayız olmak demek bunun. Diyor ki yani ona müjdeyi verdiğinde o kadın ne oldu? Hayız oldu. Ve diyor ki hayız olmak bu cümleye daha uygun. Çünkü neden yaşlı kadın aslen? Neden hamile olmaz? Çünkü hayızdan kesilmiştir. Ve hayızın pardon hamileliğin en büyük alameti aslen nedir? Hayızdır. O yüzden diyor ki bak demek ki o ayetin manası melekler ona Müjdeyi verdiğinde onlara hemen ne yaptı? Hayız oldu. Yani hayız alameti gördü. Ve demek ki hamilelik olduğuna kani getirdi o kadın ve anladı. Ve olay gün gibi ortaya çıktı. Diyorlar ki işte bakın. Şimdi hakikaten birazdan kısa bir reddiyemi duymadan önce. Hakikaten siz bunu görseniz bu da sizi etkiler etkilemez değil, değil mi? Bu Yani güzel bir fayda gibi geliyor Şii tefsirinden. İşte böyle soktular araya. E peki şimdi bu kadar adam sünni tefsirlerini kirletti. Selefin ismini kirletti. Resulullah'tan zahiri mantıklı Resulullah'tan hadis de yok. E nasıl çıkacağım bu işin içinden? Adam sana getirdi bunu. E işte usul kaide bilmedikten sonra mevzuları fıkıh etmedikten sonra bunların hepsi havada kalır. O adam da böyle milletle güler, oynar, alay eder ve onların sırtından ne yapar? Davetini yayar. Ama işte Selef böyle değil. Bakın arkadaşlar 1400 senedir Selef tabir ise vallahi mu muhaiflere kan kusturmuştur. Selef önünde tarih boyunca hiç kimse duramamıştır. Şeyhül İslam'ın mesela örnek İbn Teymi öyle kitap yazmıştır ki o günden bugüne kadar hiç getirilmemiş yeni çıkan şüphelerle şüphelere dahi o kitapta verdiği kaidelerle cevap verebiliyorsun. Düşün ki bugün Sarı Çizmeli Mehmet A diye birisi çıkmış, bir şüphe atmış evli sünnete diye babından. Ama o şüpheye cevap veren hiç yok geçmişte. Yani çünkü konuşulmamış bu şüphe. Ama bakıyorsun şeref öyle kaide kurallar vermiş ki o, zamanın veril, o zaman verilen kaide ve kurallarla bugün yeni gelen şüpheleri bile def edebiliyorsun. Bizim şerefimiz öyleydi işte ama biz işte bunların kitaplarına, bunların fehmine temessük etmiyoruz. Bu bizim en büyük zaafımız. Bir sen adamın birisi doktora yazıyor. Doktora yazmaya niyetleniyor. Ebu Hanife'nin fıkıhtaki hataları diye. Adamı üniversiteden atıyorlar. Ya sen kimsin? Ebu Hanife'nin fıkıhtaki hataları diye doktora yazmaya niyetleniyor. Adamı okuldan atıyorlar. Doktorasını elinden alıyorlar. Ee, yanlış olmasın ya doktor Yaman'dır. Alakullihin çalışmasını ne yapıyorlar elinden alıyorlar. Yani biz selefimiz. Adamcağız Fatihası olmayan namazı yok Hanife ya bu Hanifene ki. Ya aklı Fatihası olmayan bu ihtilaflı derehli sünnet arasında. Emaneti olmayan da imanı yok diyor. Yok mu şimdi imanı? Emaneti olmayan imanı yok mu? Var değil mi imanı? E var. Diyebilir misin? Harici haricilere göre yok. İmanı var o adam diyor. Tam o zaman da namazı var. Yani bunu, he, Şimdi burada raci olan Hanefilerin görüşü mü değil mi o değil Benim konum o değil yani Benim de kendime göre bir tercihim vardır hep Herkesin burada kendine göre bir tercihi vardır Burada vurgulamak istediğim nokta farklı orayı anlayalım Yani selef eğer Aralarında ihtilaf etmişlerse Fıkhi noktada ve bu ihtilaf şaz ve Çok zayıf kalmamışsa kat'i bir tercih Söz konusu değildir hep sağlık olabilir Mesela en basit Ammar abi elleri göbek üstünden bağlıyorsun altında mı Neden abi Hadisten var değil mi? Şimdi sen bu hadis, e, e, Hanefilerin de hadisi yok mu? Evet. E var. E sen diyorsun ki e, ama zayıf. Kime göre zayıf? Bir alime göre zayıf. Onlara da göre bir alime göre sahih. Anlatabiliyor muyum? Ha, yani sen diyorsun ki yok illa benim, ben hangi alimden sahiliği zayıf alıyorsam sen de ondan almak zorundasın. Böyle bir şey olabilir mi? O da der ki hayır. Sen benden ama almak bir şey zorundasın. De bir Hoca, Abdullah Hoca bu konularda şöyle bir nokta koyuyor. Mesela diyor geçmiş ümmetlerden, seleften diyor. Kimse buna nokta koymamış. Sen gelmiş şimdi nokta koymaya çalışıyorsun diyor. Bu çok büyük hatadır diyor mesela. Kulli hal, doğru yani bu çok önemli. Yani 1400 sene tartışamamış. Adam diyor ki yok ben dizle gidiyorum mutlaka sen de dizle gideceksin. Adam diyor ki ben elle gidiyorum sen de mutlaka elle gideceğim secdeye. Yok illa yani böyle bir şey yok arkadaşlar. Selefin icma ettiği nokta nedir? Akidedir. Fıkhi mevzularda her zaman ihtilaf olabilir. O yüzden, ha tabii e, işgaya cevap verildim, o da yarım kalmasın. Şimdi bir kere bunu söyleyen bu adam, e, iki sebebi var. Birincisi ya o mevzuda çok cahil kalmış ama ilimliymiş gibi göstermeye çalışıyor. Ya da e, yalan atıyor. Ya da ya birçok sebep olabilir, onu bilemeyiz. Bu bizim için gayb. Neden söylüyorum bunu? Bir kere, hiçbir te sünni tefsirinde bulamadım diyor. Onlarca sünni tefsirinde dahiket kelimesinin hayız manasına gel geldiğini söyleyenler var. Sünni tefsirlerden. Ben ya bulamadım şey. diyor. Bu bir. Evet, Arap şiirleri de var bunda. Bu açık. Birincisi tedlis noktası burası. İkincisi sünni tefsirlerden de bunun dinde bir yeri vardır diyenler söyle olmuş. En başından taberi ya bu kadar daha açık daha ne olsun. İkincisi biz yine raci olan görüş ne deriz burada? Gülmeyi alırız. Neden? Çünkü dedi ki iki kalim, kelime varsa bak bu bizi kaydedir mesela. Evet, evet. İki kelime varsa Arap dil edebiyatında. Birisi çok ve az ve nadir kullanılıyorsa ve birisi meşhur ve en çok kullanılansa asla hangi sanılır? Meşhur ve neden? Bin tane Arap topla bini de ne der? Dahike. gülmek de der. Çünkü en meşhur ve en hatta öyle Araplar çıkmış ki dahikenin hayz manasına geldiğini inkar edenler bile olmuş. O kadar zayıf o kelime. Düşün bunu nereden anlıyoruz? Allah subhanehu ve teala diyor ki biz bunu Arapça anlayasınız diye indirdik. İndirdik ki Arapça anlayasınız diye ve bir topluma hitap edecek ve en uzak ihtimalli bir kelime Binde bir kullanılmış ve Resul haber vermeyecek. Buradaki kasıt uzak ihtimalli olan lafız, lafızdır diye. Ve ortada bırakacak ümmeti. Anlatabiliyor muyum? Mesela bu kaydedir. Arapça indirdi, kolaylaştırdı. Arapça, evet. Arapça bilen bir insana göre diyorum ki bin tane de Arap çağır, bin bini de dahikeyi ilk duyduğu zaman gülme anlar. Anlatabiliyor muyum? hal yani bunların hepsi kaydelerle alakalı. O yüzden bu adamın bu söylediklerin hepsi batıl Ve Velhasıl bunlar hepsi belli bir tedirisattan sonra melekeden sonra eee gelir ancak bundaki en büyük sabır nedir? Allahu sübhanühü ve teâlâ da böyle dedi gibi inna allâhane âs-sâbirîn. Allahu âlemi sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve âlihi sahbihi ecmaîn. Orayı başaracaksın inşallah.